Nisa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten çekinin. Kendisinin adını öne sürmek suretiyle birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Yetimlere rüştüne gelince mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu muhakkak büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan diğer kadınlardan İkişer, üçer, dörder olmak üzere nikah edin. Şayet bu suretle de adalet yapamayacağınızdan endişe ederseniz, o zaman bir tane ile yahut malik olduğunuz cariye ile iktifa edin. Bu tek zevce veya cariye sizin haktan eğrilip sapmamanıza daha yakındır. Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten mi isteyerek ve Allah'ın bir atiyyesi olarak verin. Bununla beraber eğer ondan birazını gönül hoşluğu ile size bağışlamış olurlarsa onu da içinize sine sine yiyin. Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin. Onlara güzel söyleyin, iyi nasihatler edin. Yetimleri nikah çağına erdikleri zamana kadar gözetip deneyin. O vakit kendilerinde bir akıl ve salah gördünüz mü mallarını onlara teslim edin. Büyüyecekler de ellerini alacaklar diye bunları israf ile tez elden yemeyin. Velilerden kim zengin ise yetimin malını yemeye tenezzül etmesin kaçınsın. Kimde fakir ise o halde örfe göre bir şey yesin. Artık onlara mallarını teslim ettiğiniz vakit karşılarında şahit bulundurun. Tam bir hesap sorucu olmak bakımından ise Allah yeter. Ana ve baba ile yakın hısımların bıraktıklarından kadınlara azından da çoğundan da farz edilmiş birer nasip olarak hisseler vardır. Miras taksim olunurken mirasçı olmayan kısımlar, yetimler, yoksullar da hazır bulunursa kendilerini ondan bir şey vererek rızıklandırın. Gönüllerini alarak güzel sözler de söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük evlatlar bıraktıkları takdirde onlara karşı hallerin ne olacak diye düşünüp endişe edenler, himayeleri altındaki yetimler ve diğer mirasçılar hakkında da aynı hissi taşımamaktan saygı ile korksunlar Allah'tan sakınsınlar gerek vasiler gerek onların nezdinde bulunanlar hatıra gönüle bakmayarak sözü dost doğru söylesinler gerçek yetimlerin mallarını haksız ve haram olarak yiyenler karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar onlar çılgın bir ateşe cehenneme gireceklerdir. Allah size miras hükümlerini şöylece tavsiye ve emir eder. Evlatlarınız hakkındaki hüküm erkeğe iki dişinin payı miktarıdır. Fakat onlar o evlatlar İkiden fazla kadınlar ise ölünün bıraktığının terikenin üçte ikisi onlarındır. Dişi evlat bir tek ise o zaman bunun yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana ve babadan her birine terikenin altıda biri verilir. Çocuğu olmayıp da ona ana ve babası mirasçı olduysa üçte biri anasınındır. Erkek dişi kardeşleri varsa o vakit altıda biri anasınındır. Fakat bütün bu hükümler ölenin edeceği vasiyetin tenfizinden veya borcunun ödenmesinden sonradır. Siz, babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin faideciyetinden size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bu hükümler ve hisseler Allah'tan birer farizadır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Zevcelerinizin çocuğu yoksa terikesinin yarısı sizindir. Eğer onların çocuğu varsa size terikesinden düşecek hisse dörtte birdir. Fakat bu da onların zevcelerinizin edecekleri vasiyeti ve borcu edadan sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınızdan dörtte biri onların zevcelerinizindir. Şay, çocuğunuz varsa terikenizden sekizde biri edeceğiniz vasiyet, ve borcun edasından sonra yine onlarındır. Eğer mirası aranan erkek veya kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kız kardeşi bulunursa bunlardan her birinin hakkı altıda birdir. Eğer onlar bu miktardan çok iseler, o halde onlar ölünün edeceği vasiyet ve borcun edasından sonra üçte birde ortaktırlar. Gerek vasiyette ve gerek borç ikrarında mirasçılara asla zarar verici olmamalıdır. Bu emirler ve hükümler Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. Cezayı geciktirirse de ihmal etmez. İşte bunlar bu Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar ki onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu en büyük bir kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder, Allah'ın sınırlarını çiğneyip geçerse, onu da içinde kalıcı olarak ateşe koyar. Onun için hor ve hakir edici bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuşu irtikab edenlere karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer şehadet ederlerse, onları ölüm alıp götürünceye, yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar, kendilerini evlerde alıkoyun. İnsanlarla ihtilattan men edin. Sizlerden fuhuşu edenlerin her ikisini de eziyete koşun. Eğer tevbe edip nefislerini ıslah ederlerse artık onlara eziyetten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri en çok kabul eden, en çok esirgeyendir. Allah indinde makbul olan tevbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların, sonra da çar vazgeçip, tevbe edecek olanların tevbesidir. İşte Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah herkesin içini dışını hakkıyla bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul olan o tevbe kötülükleri yapıp yapıp da onlardan yani böyle yapanlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben Şimdi hakikaten tevbe ettim diyenlerin tevbesi değil. Kendileri kafir olarak öleceklerin tevbesi de değil. Onlar öyle işte. Biz onlar için pek acıklı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman ederler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız ve onların kendilerine verdiğiniz mehirden birazını giderip elinize geçirebilmeniz için tazlik etmeniz size helal olmaz. Meğer ki arayı açacak bir fuhuş irtikab etmiş olsunlar, onlarla, kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa olabilir ki, bir şey sizin hoşunuza gitmez de, Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Eğer bir zevceyi bırakıp da, Yerine başka bir zevce almak isterseniz, öbürüne yüklerle mehir vermiş olsanız bile içinden bir şey almayın. Kendisine hem bir iftira ve açık bir günah yükler, hem alır mısınız onu? Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken onu nasıl geri alırsınız? Babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmeyin. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphe yok ki o bir hayasızlıktır. Allah'ın en büyük pişmana bir sebeptir. O ne kötü bir yoldu. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, birader kızları, hemşire kızları, sizi emziren süt analarınız, Süt hemşireleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle zifafa girdiğiniz, karılarınızdan olup himayelerinizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram edildi. Eğer onlarla üvey kızlarınızın analarıyla zifafa girmemişseniz, onlarla evlenmenizde size bir be'iz yok. Kendi sulbünüzden gelmiş oğullarınızın karıları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte almanızda keza haram edildi. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Çünkü Allah hakikaten yarlı gayıcıdır, çok esirgeyicidir. Harp esiri olarak sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar, mülk yemininiz olan cariyeler, müstesna olmak üzere, diğer bütün kocalı kadınlarla evlenmeniz de size haram edildi. Bu hürmetler üzerinize Allah'ın farzı olarak yazılmıştır. Onlardan ma'adası ise namuskar ve zinaya sapmamış insanlar halinde yaşamanız şartıyla, mallarınızla, mehir vermek veya satın almak suretiyle arayıp nikahlamanız için size helal edildi o halde. Onlardan hangisiyle faidalendiyseniz ücretini takdir edildiği vecih ile verin. O mehrin miktarını tayin ettikten sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz şey miktar hakkında üstünüze bir vebali yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla biricidir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kim hür ve Müslüman kadınları nikahla alacak bir bolla güç geçiştiremezse o halde sağ ellerinizin malik olduğu mümin cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilendir. Kiminiz kiminizden hasıl olmuşsunuzdur o halde. Fuhuşta bulunmayan, gizli dostlar da edinmeyen namuslu kadınlar olmak üzere Onları sahiplerinin izniyle kendinize nikahlayın. Ücretlerini, mehirlerini de güzellikle onlara verin. Onlar evlendikten sonra bir fuhuş irtikap ettiler mi o vakit üzerlerine hür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı verilir. Cariyeleri almak hususundaki bu müsaade içinizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan, korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıkça bildirmek, sizi sizden evvelkilerin İbrahim ve İsmail'in yollarını iletmek, sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla biricidir. Yegane hüküm, ve hikmet sahibidir. Evet, Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyil ile yoldan satmanızı dilerler. Allah ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Zaten insanda zayıf olarak yaratılmıştır. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarınızı haram sebeplerle yemeyin. Meğer ki o mallar sizden karşılıklı bir rızadan doğan bir ticaret malı ola, kendilerinizi öldürmeyin. Şüphe yok ki Allah sizi çok esirgeyicidir. Kim helalın sınırlarını aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa, biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Eğer yasak edildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin öbür kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkiye getirip sokarız. Allah'ın kiminizi kiminizden üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri ummayın. Erkeklerin kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınların da yine kendi kazandıklarından bir hissesi vardır. Allah'tan onun lütfü inayetinden isteyin. Şüphesiz ki Allah'a her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve dişiden her biri için, baba ve ananın, yakın hısımların terikelerinden de varisler yaptık. Akdi ile yeminlerinizin bağladığı kimselere dahi hisselerini verin. Allah her şeyin üstünde hakiki şahittir. Erkekler, kadınlar üzerine hakimdirler. O sebeple ki, Allah onlardan kiminin Erkekleri kiminden kadınlardan üstün kılmıştır? Bir de erkekler onları mallarından infak etmektedirler. İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını nasıl koruduysa onlar da öylece göze görünmeyeni koruyanlardır. Şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince... Onlara evvela öğüt verin, vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın, yine kar etmezse dönün. size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz, o oh, kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçirme. Onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir. Her şeyin külhünden haberdardır. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinizin malik olduğu kimselere, memlüklerinize iyilik edin. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez. Onlar hem bin nefs cimrilik yapan, hem insanlara cimriliği emredenler, Allah'ın lutfu inayetinden kendilerine verdiğini gizleyenlerdir. Biz ondan körlere, hor ve hakir edici bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenleri de Allah sevmez. Şeytan kime arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcamış olsalardı bu onlara zarar mı idi? Allah onları çok iyi bilendir. Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onun sevabını kat kat artırır. Kendi canibinden başkaca da pek büyük bir mükafat verir. Her ümmetten leh ve aleyhlerinde söyleyeceklerdir her şahit. Onların üzerine de Habibim seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman o Yahudilerin, kafirlerin, münafıkların halleri nice olur. Allah'ın birliğini inkar ve küfür edenlerle o peygambere asi olanlar o gün hak ile yeksan edilselerdi de Allah'tan bir sözü gizlememiş olsalardı temennisinde bulunacaktır. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolcu olmanız müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur, ya bir sefer üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse yahut da kadınlara dokunup da bir su bulamazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün şüphesiz Allah çok affedici, çok yarlığıyıcıdır. Kendilerine kitaptan okuyup yazmaktan bir nasip verilmiş olanlara bakmadın mı? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah el verir, hakiki yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudi olanlardan kimi kelimeleri Allah tarafından konuldukları yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Dillerini eğerek, bükerek, dine de saldırarak sana derler ki Sözünü zahiren dinledik, fakat kalbimizle isyan ettik. İşit, işitmez olası. olası. Eğer onlar dinledik, itaat ettik, İşit, bize bak deselerdi kendileri için elbet daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah kendi küfürleri yüzünden onları rahmetinden kovmuştur. Artık onlar biraz müstesna olmak üzere iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Nezdinizdeki kitapları tasdik edici, doğrultucu olmak üzere İndirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e biz bir takım yüzleri silip ve belirsiz edip de enselerine çevirmezden yahut cumartesi yaranına ettiğimiz lanet gibi kendilerini de lanetlemezden evvel iman edin. Allah'ın emri yerine gelecektir. Şüphesiz ki Allah kendisine eş tanımasını yarlığamazdır ondan başkasını dileyeceği kimseler için yarlılar Kim Allah'a eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? Öyle değil. Allah kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlık görmezler. Allah a karşı nasıl olmadı yalan düzüyorlar. Bu apaçık bir günah olmak bakımından onlara yeter. Bakmadın mı şu kendilerine kitaptan biraz nasip verilenlere? Kendileri haça şeytanı inanıyorlar. Diğer küfredenler içinde. Bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Bunlar. Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona hakiki hiçbir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünün mülk saltanatından bir hissesi mi var? Fakat öyle olsaydı insanlara çekirdeğin arkasındaki minik bir tomurcuğu bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlu kereminden insanlara verdiği şeylere nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Biz hakikat İbrahim hanedanına da kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara başkaca büyük bir mülkü da bahşettik. İşte onlardan kimi ona Muhammed'e iman etti. Kimi de ondan yüz çevirdi. Çılgın bir ateş olarak cehennem yeter bunlara. Ayetlerimizi inkar ile kafir olanlar var ya, onları muhakkak ki ateşe atacağız. Derileri piştikçe, azabı tadıp durmaları için onları başka derilerle yenileyip değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de güzel amel ve hareketlerde bulunanları ise İçinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada her şeyden temizlenmiş zevceler onların. Onları bir koyu gölgeye sokacağız. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehil ve erbabına vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmeylemenizi emreder. Allah bununla size gerçek ne güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah, sözlerinizi, hükümlerinizi hakkıyla işitici, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görüşüdür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allah'a ve Peygamber'e döndürün. Eğer Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız bu hem hayırlı hem netice itibarıyla daha güzeldir. Sana indirilen Kur'an-ı Kerime'de, senden evvel indirilmiş olan kitaplara da herhalde iman ettiklerini boş yere iddia edenlere bir bakmadın mı ki? Onu inkar etmeleriyle emrolundukları hâlde yine sihirbazın huzurunda muhakeme olunmalarını isterler. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapkınlıkla büsbütün sapıtmak ister. Onlara, Allah'ın indirdiği hakeme Kur'an-ı Kerim ve o peygambere gelin denilince gördün ya, münafıklar senden çekindikçe Çekiniyorlar. Önce elleriyle, ihtiyarlarıyla yaptıkları fenalıklar yüzünden onlara bir bela çattığı zaman halleri nice olur. Onlar böyle bir felakete uğradıktan sonra biz iyilikten ve ara bulmaktan başka bir şey arzu etmedik diye Allah'a andederek sana geleceklerdir. İşte bunlar. Allah öyle kimselerin kalplerinde olanı bilir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver. Onlara kendilerine dair çok müessir sözler söyle. Biz hiçbir peygambere Allah'ın izniyle, kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik. Onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan mağfiret dileselerdi, Onlara sen, Peygamber de mağfiret isteği verseydin elbette Allah'ı tevbeleri hakkıyla kabul edici, çok esirgeyici bulacaklardı. Öyle değil. Rabbine and olsun ki onlar aralarında kimi oraya, kimi buraya çektikleri, kavga ettikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Hakikat, biz onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, içlerinden birazı müstesna olmak üzere bunu yapmazlardı. Onlar öğüt verildikleri şeyleri hakkıyla icra etselerdi bu, kendileri için elbet hem daha hayırlı, hem imanlarını sağlamca kökleştirmiş olurdu. Ve o zaman biz de onlara tarafımızdan pek büyük bir mükafat verirdik. Onları elbet doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar. Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyi adamlarla, Beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır. Bu Allah'tan bir lutfu inayettir. Her şeyi hakkıyla bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler, düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın da küçük kıtalar halinde harbe çıkın. Yahut toptan seferber olun. İçinizden öylesi vardır ki muhakkak ağır davranacaktır. Eğer size bir musibet gelip çatarsa diyecek ki Allah bana cidden lütfetti çünkü onlarla beraber bulunmadım. Eğer size Allah'tan bir lütf inayet gelirse o vakitte sanki sizinle kendisi arasında hiçbir tanışıklık olmamış gibi muhakkak şöyle diyecektir. Keşke ben de onlarla beraber olaydım da büyük bir murada ganimete ereydim. Artık ahiret saadeti yerine geçici dünya hayatını satacak olanlar Allah yolunda muharebe etsin. Kim Allah yolunda vuruşup da öldürülür yahut düşmanına galebe ederse ona pek büyük bir ecir vereceğiz. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Azzu ızdırağı bırakılıp ey Rabbimiz bizi ahalisi zalim olan şu memleketten kurtarıp çıkar. Bize tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda harp edenler küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse o şeytanın dostlarıyla dövüşün. Şüphesiz ki şeytanın hilekarlığı zayıftır. Evvelce kendilerine ellerinizi muharebeden çekin. Dost doğru namazı kılın. Zekatı verin denilen kimselere bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine muharebe yazılınca, farz edilince içlerinden bir zümre, insandan başka bir şey olmayan düşmanlardan Allah'tan korkar gibi. Hatta daha şiddetli bir korku ile korkuyorlar. Onlar, ey Rabbimiz, üzerimize şu muharebeyi ne yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar geciktirmeli değil miydin? dediler. Onlara deki dünyanın failesi pek azdır. Ahiret ise sakınanlar için elbet daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Nerede olursanız olun, velev tahkim edilmiş yüksek kalelerde bulunun, ölüm size çatıp yetişir.'' Eğer onlara bir iyilik dokunursa, bu Allah katındandır derler. Şayet onlara bir fenalık dokunursa, bu senin katından, senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allah tarafındandır. Böyle iken onlara, o kavme, ne oluyor ki, kendilerine söylenen hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Sana gelen, her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Seni Habibim, insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak da Allah yeter. Kim o peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse zaten seni onların başına bekçi Göndermedik ya. Sana hay hay derler. Fakat senin yanından zaman zamanda. Onlardan bir yürü geceleyin. Senin söyleye geldiğinden başkasını kurarlar. Allah. Onların gizlice ne planlar kurduklarını yazıyor onun için. Sen onlardan yüz çevir. Aldırış etme. Allah'a güvenip dayan. Allah bir vekil olarak yeter. Onlar. Hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı elbette içinde birbirini tutmayan birçok şeyler bulurlardı. Onlara eminlik veya korku haberi geldiği zaman onu yayıverirler. Halbuki bunu peygambere ve onlardan müminlerden emir sahiplerine döndürmüş, onlara müracaat etmiş olsalardı, o haberi arayıp yayanlar bunu elbet onlardan öğrenirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütf inayeti ve esirgemesi olmasaydı birazınız müstesna olmak üzere muhakkak ki şeytana uymuş gitmiştiniz. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkasıyla mükellef sorumlu tutulmayacaksın. İman edenleri de teşvik et. Olur ki Allah o küfredenlerin sahuretini def eder. Allah satvetçe de çok çetindir. Kahru ceza bakımından da çok çetindir. Kim güzel bir şefaatle şefaatte bulunursa ondan kendisine bir hisse sevap vardır. Kim de kötü bir şefaatle şefaatte bulunursa ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeye hakkıyla kadir ve nazırdır. Bir selam ile selamlandığınız vakit siz ondan daha güzeli ile selamı alın veya onu aynı ile karşılayın. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arayandır. Allah öyle bir Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Vukuunda hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü elbette hepinizi toplayacaktır. O Allah'tan daha doğru sözlü kimdir? Siz hala niçin münafıklar hakkında Allah onları kazandıkları bunca günahlar yüzünden tepesi aşağı getirdiği halde iki zümre taraftar oluyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz. Allah, kimi saptırırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin küfrettikleri gibi sizin de küfredip onlarla beraber olmanızı arzu ettiler. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dostlar edinmeyin. Eğer Aldırış etmeyin, yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayıp tutun, onları öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme iltica edenler, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle muharebe etmekten göğüsleri daralıp doğruca size gelenler müstesnadır. Allah dileseydi elbette onları sizin başınıza musallat eder de sizinle her halde savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle vuruşmazlar ve barışı size bırakırlarsa o halde. Allah onların aleyhinde sizin için tecavüze bir yol bırakmamıştır. Diğer bir takımını da şu halde bulacaksınız. Onlar hem sizden emin olmak, hem kendi kavimlerinden emin olmak isterler. Ne zaman? Fitneye döndürülürler. Sevku davet edilirlerse onun içine baş aşağı atılırlar. Öyleyse onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilmezler. Barışı size bırakmazlar. Ellerini çekmezlerse onları nerede bulursanız yakalayıp tutun, onları öldürün. İşte size onlar hakkında apaçık bir hüccet ve selahiyet verdik. Bir müminin diğer bir mümini yanlışlık eseri olmayarak öldürmesi yakışmaz. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet kan bahası vermesi lazımdır. Meğer ki onlar o diyeti sadaka olarak bağışlamış olsunlar. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise o zaman öldürenin mümin bir köle azat etmesi lazımdır. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir kavimden ise o vakit mirasçılarına bir diyet vermek ve bir de mümin bir köle azad etmek gerektir. Kim bunları bulamazsa bulmaktan aciz ise Allah tarafından tevbesinin kabul için bir bir ardınca iki ay oruç tutması icap eder. Allah her şey bilendir. Gerçek hüküm ve messahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalıcı olmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, ona lanet etmiştir ve ona çok büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda harbe çıktığınız zaman meselelerin tam açıklanmasını bekleyin. Size Müslümanca selam verene, dünya hayatının geçici menfaatını arayarak sen mümin değilsin demeyin. İşte Allah'ın katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de böyle iken Allah size lütfetti o halde. Meselelerin iyice açıklanmasını bekleyin. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın evlerinde oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olamaz. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibarıyla oturanlardan çok üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de cennet vaat etmiştir. Fakat Allah savaşanlara oturanların üstünde daha büyük bir ecir vermiştir. Kendi canibinden dereceler, mahfiret ve esirgeme vermiştir. Allah çok yarlıgıyıcı, çok Sirge içidir. Öz nefislerinin zalimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki, ne işte idiniz? Onlar biz yeryüzünde dinin emirlerine tatbikten aciz kimselerdik derler. Melekler de Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz ya derler. İşte onlar böyle. ''Onların barınakları cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zaf ve aciz içinde bırakılıp da hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicrete bir yol bulamayanlar müstesna. İşte onlar böyle. Allah'ın onları affedeceğini umabilirler. Allah çok affedici, çok yarlı kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yerlerde bulur, genişlik de bulur. Kim evinden Allah'a ve O'nun peygamberine muhacir olarak çıkıp da sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki O'nun mükafatı Allah'a düşmüştür. Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz, namazdan kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de. İçlerinde bulunup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle birlikte dursun. Silahlarını yanlarına alsınlar. Bu surette secde ettikleri zaman da arka tarafınızda bulunup düşmana karşı dursunlar. Bundan sonra henüz namazını kılmamış olan diğer kısmı gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O küfredenler arzu eder ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafir olsanız da üstünüze derhal bir baskın yapsınlar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa yahut hasta bulunursanız silahlarınızı koymanızda üzerinize vebal yoktur. Fakat yine bütün ihtiyat tedbirlerini alın. Şüphe yoktur ki Allah kafirlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Artık Namazı bitirdiğiniz vakit ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerindeyken Allah'ı anın. Sükun ve emniyet haline geldiğiniz vakit ise namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Düşmanlarınız olan kavmi aramakta, takip etmekte gevşek davranmayın. Siz acı duyuyorsanız Şüphesiz ki onlar da sizin duyduğunuz o acı gibi acı duyuyorlar. Halbuki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah gerçek bilicidir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Hakikat bir sana kitabı Allah'ın sana gösterdiği vecih ile insanlar arasında hükmetmen için hak olarak indirdik. Hainlere, bir müdafacı olma. Ve Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Nefislerine hainlik etmiş kimselerden yana mücadele etme. Çünkü Allah hainlikte gitmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki onlar O'nun Allah'ın razı olmayacağı sözü geceleyin konuşup düzlükleri zaman da o beraberlerinde idi. Allah'ın ilmi yapacakları her şeyi kuşatıcıdır. İşte siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatı uğrunda onlardan yana mücadeleye atılmışsınızdır. Ya kıyamet günü onlar hesabına Allah'la kim savaşacak yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret isterse o Allah'ı çok yarlıgayıcı, çok esirgeyici bulur. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şey bilicidir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya bir günah kazanır da Sonra onu bir suçsuzun üstüne atarsa muhakkak ki o bir iftirayı ve apaçık bir günahı da sırtına yüklemiştir. Üzerinde Allah'ın lütfu inayeti ve rahmeti olmasaydı onlardan bir güruh muhakkak seni bile hükümde şaşırtmayı kurmuştu. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şeyden zarar da yapamazlar. Nasıl yapabilirler ki? Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve evvelce bilmediklerini sana öğretti. Allah'ın senin üzerindeki lütfu inayeti çok büyüktür. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Meğer ki bir sadaka vermeyi, ya bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki ola, kim Allah'ın rızasını arayarak böyle yaparsa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. O ne kötü bir yerdir. Şüphesiz ki Allah kendisine eş tanıtmasının günahını yarlıkamaz. Ondan başkasını dileyeceği kimse için yarlıkar. Kim Allah'a eş tanırsa muhakkak ki o doğru yoldan uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Onlar onu Allah'a bırakırlar da yalınız dişilere taparlar. Böylece o çok inatçı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar. Allah onu rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi. Celal'in hakkı için kullarından muayyen bir nasip edineceğim. Onları behemahal saptıracağım. Onları mutlaka olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara katiyen emredeceğim de, davarların kulaklarını yaracaklar. Onlara muhakkak emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakarak şeytanı bir yar edinirse, şüphesiz açıktan açığa büyük bir ziyana düşmüştür o. Şeytan onlara vaat eder. onları olmayacak kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettiği şeyler ise aldatmadan başkası değildir. İşte onlar böyle. Onların yurtları cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır onlar. İman edip de İyi iyi işler yapanlara gelince biz onları altlarından ırmaklar akan cennetlere içlerinde temelli temelli kalıcı oldukları halde sokacağız. İşte Allah'ın dosdoğru bir vaadi. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? İş ne sizin kuruntularınızla ne de kitaplıların kuruntularıyla olup bitmiş değildir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o kendisine Allah'tan başka ne bir yar ne bir medetkar da bulamaz. Erkekten veya kadından kim de mümin olarak güzel güzel işlerden bir şey yaparsa işte onlar cennete girerler. Bir çekirdeğin çukurcuğu kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. İyilik yapan bir insan olarak, tam bir hulus ile kendisini Allah'a teslim eden, İbrahim'in Allah'ı bir tanıyıcı dinine tabi olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah, İbrahim'i bir dost edinmiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın ilmi i kudreti çepeçevre, her şeyi kuşatıcıdır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlara dair fetvayı size Allah veriyor. Kendileri için yazılmış, farz edilmiş olan mirası onlara vermediğiniz ve nikahlamalarını da beğenip istemediğiniz yetim kızlar ve henüz ergin olmayan küçük çocuklar hakkında. Bir de yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız, Onlara iyi bakmanız hususunda işte kitapta okunup duran ayetler. Hayırdan daha ne yaparsanız şüphesiz Allah onu da hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının uzaklaşmasından, yatağını terk etmesinden, nafakasında ihmal göstermesinden, yahut herhangi bir suretle kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, sulh ile aralarını düzeltmekte ikisine de vebali yoktur. Sulh daha hayırlıdır. Zaten nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır. Eğer iyi geçilir, kadınlara cefadan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yapacağınız her şeyden tamamen haberdardır. Kadınlar arasında adalet ve müsavatı tatbik etmenize ne kadar hırs gösterseniz asla güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün meyledip de ötekini ne dul ne kocalı bir durumda askılı gibi bırakmayın. Eğer nefsinizi ıslah eder, haksızlıktan sakınırsanız şüphe yok ki Allah çok esirgeyici, çok yarlı eğer karı koca birbirinden boşanıp ayrılacak olurlarsa Allah her birine fazl keremiyle ihtiyaçtan vareste kılar. Allah'ın lütfu inayeti geniştir. O tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ant olsun ki biz sizden evvel kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun diye tavsiye etmişizdir. Eğer tanımayıp küfrederseniz, şüphesiz ki göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Allah. Her şeyden müstahamidir. Asıl hamdü senada O'nadır. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Güvenilip dayanılacak bir vekil olarak da Allah yeter. Eğer o dilerse, ey insanlar, sizi giderir de yerinize diğerlerini getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünyanın da, ahiretin de mükafatı Allah'ın neslindedir. Allah hakkıyla işitici, kemaliyle görüşüdür. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan hakimler ve Allah için şahitlik eden insanlar olun. O hükmünüz veya şahitliğiniz velev ki kendinizin veya ana ve babalarınızın ve yakın kısımlarınızın aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır ve hallerini sizden iyi bilicidir. Artık siz haktan dönerek keyfu hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, hakkı olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün ondan yüz çevirseniz şüphe yok ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler Allah'a, O'nun peygamberine ve gerek O peygamberine ayet ayet indirdiği kitaba, gerek daha evvel indirdiği kitaba imanda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkar ederek kafir olursa, o muhakkak ki doğru yoldan uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiştir. Hakikat iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman ederek küfre dönenler, sonra da küfürlerinden ileri gidenler yok mu? Allah onları yargılayacak değildir. Onları doğru bir yola iletecek de değildir. Münafıkları müjdele, haber verdi. Onlara pek acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinenlerdir. İzzetü i şevketi onların yanında mı arıyorlar? Hakiki bütün ululuk ve kudret Allah'ındır. O size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturmayın. Çünkü o zaman siz de şüphesiz ki onlar gibi olursunuz diye bir ayet indirmiştir. Allah muhakkak ki münafıkları da, kafirleri de cehennemde toptan bir araya getirecek olandır. Onlar hep sizi gözetleyip duranlardır onun için. Eğer Allah'tan size bir fethu zafer olursa, biz de sizinle beraber değil miydik derler? Şayet kafirlere bir zafer hissesi düşerse, o vakitte kafirlere dönerek, biz size yardım ederek galebenizi teminle etmedik mi? ''Size müminlerden gelecek felaketi önlemedik mi?'' derler. Art Allah kıyamet günü onlarla sizin aranızda hükmünü verecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde galebeye asla bir yol ve imkan bahşetmez. Hakikat münafıklar akıllarınca Allah'a oyun etmek isterler. Halbuki o kendi oyunlarını başlarına geçirendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı başka değil ancak birazcık hatıra getirirler. Onlar küfür ile iman arasında bocalayan bir süre kararsızlardır. Ne onlara ne bunlara mal olurlar. Allah! Kimi şaşırtırsa artık ona bir yol bulamazsın asla. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir hüccet vermek ister misiniz? Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Kabil değil. Onları kurtarmaya bir yardım edici de bulamazsın. Ancak ettiklerine peşiman olarak Tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar, dinlerinde Allah için haliz ve samimi bulunanlar başka. Çünkü bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere Allah çok büyük bir ecir verecektir. Eğer şükreder, iman ederseniz Allah sizi neye azaba uğratsın? Allah'a. Şükredenlerin mükafatını verici, onların ne yaptıklarını hakkıyla bilicidir. Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah her şeyi işitici, hakkıyla bilicidir. Eğer bir hayrı açıklar veya onu gizlerseniz yahut fenalığı da affederseniz şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır. Her şeye hakkıyla kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederek kafir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayan, bunlardan kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyen ve böylece küfür ile iman arasında bir yol tutmaya yeltenen kimseler yok mu? İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince, onlar da mükafatları kendilerine verilecek olanlardır. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok esirgeyeçidir. Ehli kitap senin üzerlerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Hakikat onlar Musa'dan daha büyüğünü istemişler de Allah'ı açıktan bize göster demişlerdi. İşte zulümleri yüzünden onları yıldırım çarpmıştı. Bilahare kendilerine bunca açık ayetler ve deliller geldikten sonra da ilah diye buzağa tutunmuşlardı. Nihayet biz tevbe ettikleri için bunları affetmiştik. Biz Musa'ya apaçık nice hüccetler verdik. Ahdu misaka bağlanmaları için Tuğru üstlerine kaldırmış, onlara o şehrin kapısından hepiniz secdeye kapanır halde girin demiş. Cumartesi günü hakkında da av yaparak haddi aşmayın diye söylemiş. Kendilerinden bu hususlarda ağır teminat almıştık. Fakat onların verdikleri o sağlam sözleri bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar ederek kafir olmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri sebebiyledir ki biz kendilerine lanet ettik. Hayır, Allah Allah'a onların kalpleri üzerine küfürleri yüzünden mühür basmıştır. Artık onlar biraz müstesna olmak üzere iman etmezler. Bir de onların İsa'yı inkar ile kafir olmaları, Meryem'in aleyhinde büyük iftira atıp söylemeleri ve biz Allah'ın peygamberi, Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyledir ki kendilerini rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar onu öldürmediler, onu asmadılar da. Fakat öldürülen ve asılan adam kendilerine İsa gibi gösterildi. Zaten ve hakikaten İsa ve onun katli hakkında kendileri de ihtilafa düştüler. Bu batta kat'i bir şeyk ve şüphe içindedirler. Onların buna, onun katline ait hiçbir bilgileri yoktur. Ancak kupkuru bir zanna, uyumaktadırlar onu yakinen öldürmemişlerdir bir akiz Allah onu yükseltip kendisine kaldırmıştır Allah mutlak galittir yegane hüküm ve hikmet sahibidir ehli kitaptan hiçbiri hariç olmamak üzere ölümünden evvel andolsun ona İsa'ya mutlaka iman edecek o da kıyamet günü kendileri aleyhine bir şahit olacaktır. Yahudilerden taşan bir zulüm, onların insanlardan bir Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta nehi edilmelerine rağmen riba faiz almaları, halkın mallarını haksız yere yemeleri sebebiyledir ki biz evvelce kendileri için helal kılınan temiz ve güzel şeyleri üzerlerine haram ettik. İçlerinden kafirlere, pek acıklı bir azap hazırladık. Şu kadar ki onlardan ilimde yüksek payeye erenlerle müminler, gerek sana indirilen Kur'an-ı Kerime, gerek senden evvel indirilen kitaplara iman ederler. Onlar namazı dost doğru kılanlar, zekatı verenler Allah ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlar böyle. Biz onlara çok büyük bir ecir vereceğiz. Nuh'a, ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, evlatlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyelediğimiz ve Davud'a zebur verdiğimiz gibi Habibim, şüphesiz sana da vahyettik biz. Öyle peygamberler gönderdik ki kıssalarını hakikat önceden sana bildirdik. Yine öyle peygamberler yolladık ki sana onların kıssalarını haber vermedik. Allah Musa'ya da hita bile konuştu. Biz peygamberleri rahmet müjdecileri ve azap habercileri olarak gönderdik. Ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı özür diye ileri sürebilecekleri bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Bununla beraber Allah sana indirdiği Kur'an-ı Kerim ile şahitlik eder ki O bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Hakiki şahit olmak bakımından da yalnız Allah yeter. Hakikat o inkar edip kafir olanlar. Ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar, şüphesiz haktan uzak bir sapıklıkla sapmışlardır. Hakikat o inkar edip kafir olanlar ve zulüm edenler yok mu? Allah onları asla yarlıgayacak değildir. Onları cehennemin yolundan başka bir yola da iletecek değildir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Rabbinizden size hak bir peygamber gelmiştir. O halde kendi hayrınızı olarak ona iman edin. Eğer inkar edip kafir olursanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hakkıyla biricidir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehl kitap! Dininiz hususunda haddi aşmayın. Allah'a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, yalınız Allah'ın peygamberi ve kelimesidir ki, onu Meryem'e bırakmıştır. O, Allah tarafından gelen bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın da, Allah, üçtür demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah'a ancak bir tek ilahdır. O herhangi bir çocuğu bulunmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Hakiki vekil ve şahit olmak bakımından da bizzat Allah yeter. Nemesi ne en yakın melekler Allah'ın kulu olmaktan asla çekinmez. Kim ona kulluktan çekinir ve kibirlenmek isterse düşünsün ki Allah onların hepsini huzurunda toplayacaktır. Fakat iman edip güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, Allah hem onların mükafatlarını tas tamam ödeyecek, hem kendi fazlu kereminden onlara ziyadesini verecektir. Ama o kibirlenip çekinenleri pek acıklı bir azaba uğratacak. Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir yar, ne bir medetkar bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden hakiki bir bürhan gelmiştir. Size apaçık bir nur göndermişizdir. İşte! Allah'a iman edip de O'na sarılanlar yok mu? Onları Allah kendisinden bir rahmetin ve lütuf inayetin içine sokacak ve onları kendisine giden doğru bir Yola götürecektir. Habibim, senden fetva isterler. De ki, Allah, babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkındaki hükmü şöylece açıklar. Eğer erkek veya kız evladı ve babası olmayan bir erkek ölür, onun ana baba bir veya sadece baba bir, bir tek kız kardeşi kalırsa, terikesinin yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeş ise çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşinin vefatıyla bıraktığının tamamını alır. Eğer aynı şartlarla kalan kız kardeş iki veya daha ziyade ise oğlan kardeşinin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer yine aynı şartlarla mirasçılar erkek ve dişi kardeşler ise o zaman erkek için dişinin iki hissesi vardır. Allah size şaşırırsınız diye dininizin hükümlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.